Konuşsak diye düşünüyorum Bazen o konularda da Kafa karışıklığı e, Yaşanıyor Yani din e, insan için ne anlam taşıyor Ne kadar hayati bir e, Mahiyet arz ediyor İnsanın e, Varoluşu e, Mesela din olmadan da e, Bir insan Tasavvur edilebilir mi e, Din ...zamanla insanın hayatında... E, ...azalır... ...ortadan kalkar mı... E, ...gibi... ...bir takım şeyler de var... ...yani... ...insan ölçüsünü kendisi bulsun... ...niye... ...işte gökten gelen bir takım şeylerle... ...insan... E, ...hayatını düzenlesin ki gibi... ...hatta daha... ...böyle radikal... E, ...bir takım şeyler de seslendiriliyor... ...ifade ediliyor hani e, din-insan ilişkisini sanki e, yeniden belirlemek lazım, yeniden ifadelendirmek lazım e, gibi düşünüyorum. Yani isterseniz bugün e, o konu üzerinde bir sohbet yapalım. İnşallah. Şöyle başlayabiliriz. allah Teala'nın yarattığı insan olarak, biz orta yerde ama sağa ve sola kayma kabiliyetiyle yaratıldık. Yani allah Teala hayrı ve şerri ilham ettiğini insana, iki yolu da gösterdiğini, ondan sonra yürümesini emrettiğini, özet olarak söyleyecek olursak Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Yani bir insan yaratılıyor, bu insan esfeli safilin dediğimiz en batak noktaya da düşebilir. allah Teala'nın kulluğunda en takva, en iyi noktaya da yükselilebilir. Her insanın yaratılışında bu meziyet yani sağa ve sola ya da hayra ve şerre kayma meziyeti her insanda var. Önünde de uzun bir maraton var insanın din bu maratonda insanın yürüyeceği güzergahı belirleme kılavuzudur eğer din olmazsa insan tek başına hayrı bulamaz ya da e, hayır dediği şeyi insan e, hayır olarak belirlese bile o hayır olmayabilir muhakkak insana birilerinin bir yön göstermesi lazım. O birileri her şeyden önce iblistir. O yön gösteriyor. Ama cehenneme gidiyor gösterdiği bütün yönler. Evet. Nefistir. Nefis var. O da kolay kolay hayrı göstermiyor. İnsan içindeki arzu, heva... Arzular, hevesler. Evet. Evet. Yani yaratılışımızda bizim... O da ben merkezli oluyor. Değil mi hocam? Yani... yani eğer insan, Kendine yontuyor. He. İnsan tamamen salınırsa... ...ilk yapacağı şey insanın kendisini ilahlaştırmaktır. Evet. Yani ilah gibi görmesi insanın kendisini söz konusu o noktada. Onun için din... ...birey olarak insanın Allah'ı bulması, cenneti bulması... ...hayır dediğimiz yönde insanın yürümesini sağlayacak... Bir de bütün insanların birbirini parçalamaması için din ortaya bir hakikat çıkaracak, toplum yani onu, güzelliği onu çıkaracak. Yani diyelim yani hayır diye bir dert olmasa, yani kural koymasak, yani değil mi? Bir kural koymasak hiç insan için olmaz mı hocam yani? Eğer, o, ona da cevap vermek lazım. Tek başına insanlığın mesela yüz insanın bir arada tutulduğu bir ortamda. Bunların yani bir şey oluşturmaları mümkün değil. İlla bir müeye olacak. Bir yön gösterme olacak. Neden? İnsanın bireysel menfaatleri başkalarıyla kesiştir sürekli. Yani mesela aynı saatte uyumaz insanlar. Birinin uyduğu saatte öbürü uyanık kalmak ister. Ya da bir ekmeği paylaşmak ya da sonunda paylaştığın ekmekte birisinin hissesi olacak. Evet. Yani hayatın neresinden tutarsak tutalım, insanlar bir arada huzur içinde durabilmeleri için bir müeyyide gerekiyor, bir kurallar gerekiyor. Bu kuralları ya insanlar büyük katliamlardan sonra koyacaklar ve silahla bunu dayatacaklar ya da Allah esasdan bunu koyacak. İnsanlar buna uyarak, ...birbirleriyle uyumlu geçinecekler. Yani din sadece... ...insanların... ...sonunda cennete gidecekleri bir... ...dindarlık için değildir. Sonunda cennete gidecekleri... ...bir dindarlık da var. Aynı şekilde insanların... ...kendi aralarında da... ...insani yaşayabilmeleri için... ...yani hayvani... Birbirini yemeden... ...birbirini yemeden, hayvani duygulardan... ...arınmış olarak yaşayabilmeleri... ...içinde... Din gerekiyor. Bu din ihtiyacını insan inkar etmiyor zaten ama kendisi koymaya kalkıyor. Evet. Yani yüzlerce uyduruk din var mesela. Adı din bunların. Kendisi din değil. Neden? Bir önceki ölmüş birisinin koyduğu kurallar bunlar. Evet. Din koymuş kendisi ölüp gitmiş. Bir de şu var mı hocam? Yani insanın hani yaratılmışlığı sanki göz ardı ediliyor. Yani insan durup dururken var oldu. Yani yaratılmışlığı inkar edilince yani Allah Gelir. Allah Celle Celaluhu, o yok fark ediliyor. Dolayısıyla insanın Allah'ın iradesiyle geldiği ve bir yeryüzüne geliş maksadı olduğu değil mi? Ondan sonra onun hesabını soracağı gibi bir hani mekanizmayı da ee, yok farz etmek gerekiyor şimdi gelenekleştirilmiş bir takım kuralları e, din diye insanlar oturtabilirler ama kimse kimsenin boyunduruğuna girmek de istemez aslında evet yani, e, mesela işte Hindistan'da beşeri kimlikli bir din uyduruk bir din diyelim çoluk çocuk ona itaat ettirilir ama ...orada o zeminden çıktığı yerde kaybeder o, o frekans alanın dışına çıktığında onu yok sayacaktır. Ee, Dil Allah'ın olmalı. Yani insanı yaratanın olmalı diyoruz. Neden? Çünkü insanın, insanın önünde boyun eğeceği gücün bir oranı vardır. Evet. Yani bunu toplumun örfü, uygulaması, benimsemesiyle bir noktaya kadar götürebilirsiniz. Ee, zaten o da herkesin hoşuna gidecek standartlardadır muhakkak. Yani ne diyor mesela? Ganj nehrinde gidip yıkan diyor. Evet. Zaten bunda bir sıkıntı yok. Gidip yıkanıyorsun. Ee, ama her gün beş defa abdest al çok yüksek bir emir. Bu ancak Allah'ın hatırı için ya da Celle Celalu cehenneminden korktuğu için cehennemine ihtiyaç ettiği için insanı yapabileceği bir şeydir. cennetine iştiyak. Cennetine ihtiyaç ettiği için cehenneminden korktuğu için yapacağı bir şeydir. Yani Allah'ın din koyması. Allah'ı temsil ettiği için insanda zayıf zafiyeti itibarıyla mesafesi ölçülemeyecek çapta büyük bir mesafe olduğu için Allah ile insan arasında Allah'ın dinine itaat eden insanla da İnsanların oluşturduğu dine itaat eden insan arasında bu fark vardır. Şöyle de bir soru e, sorulabilir hocam. Mesela Allah yarattı. Ya din koymasaydı gibi bir mantık o, olabilir mi? Allah bu yarattı, din koymasaydı yaratmazdı. Hmm. Niye yarattı? Çünkü yaratmanın gerekçesini Kur'an açıklıyor. Evet. E, cinler ve insanlar. Yani sadece insanlar da değil, ibadet etsinler diye yarattık buyuruyor. Evet. Başka bir gerekçesi yok. Yani dünyada hayat olsun, zevk olsun, insanlar mutluluk yaşasın gibi bir felsefeyle yaratılmış değil insan. Tam aksine yaratılışın ana gayesi ibadet etmektir. Yani bu ibadette namaz değil tek başına şüphesiz. Yani bütün Allah'ın emrettiği şeylere teslim olmaya ibadet diyoruz biz. Bir de o şey ayet var değil mi hocam? Ellezi kala kalmel tevel hayateliye blu Bu hangimizin daha güzel iş yapacağını görmek istiyor Allah. Yani ashab-ı kiramı mesela e, önümüze koydu Allah. Bakın bunlar güzel Müslümanlardılar. Haydi bir evet. hedef olarak. Ta bu radıyallahu Allah'tan başlayan bir liste var önümüzde sadakatta, ibadette teslimiyette infakta her şeyde bir yarış içindeyiz hangimiz daha güzel yapacağız bunun içinde yardımlaşacaksınız buyuruyor takvada yardımlaşın diyor Allah'a yapılacak Allah için yapılacak işlerde dinin sahibinin Allah olması ne anlama geliyor dinin büyüklüğünün de ...o şekilde algılanması anlamına geliyor... ...onun için biz haşa... Allahu Teala'ya... ...yani iyi anlaşılsın diye demek zorundayım... ...yoksa de, örneği bile verilemez şey bu... ...dil uzatabilir mi Müslüman? Yani Uzatamaz. allah Teala'ya... ...yani Müslüman olmayan bile uzatmaz aslında... ...yani evet. Allah'a dil uzatılmaz... ...din Allah'ınsa... ...o dine de söz uzatılmaz o zaman... ...o dine de bir şey söyleyemez... ...neden... Allah'ın dini Allah demektir Celle Celaluhu Kullarla ilgili bir şey değil bu Kul sadece teslim olmak Ve o sayede cenneti kazanmak için Mümin olmuş o dine girmiştir Binaenaleyh dinin Allah'ın olmasının getirdiği Doğal bir sonuç var Allah neyse kulun gözünde insanın gözünde Allah'ın dini de odur evet. Yani mesela Allah'ı Celle Celaluhu bin değerlendirme yaptığımızda bin üzerinden gören birisi Allah'ın dinini 999 göremez O da bin olmalı Evet e, Bu bir iman sorunu olur o zaman ya Allah'a imanda sorun var ya da Allah'ın dinine e, teslim olmakta bir sorun var denebilir orada acaba <gülüyor> nasıl tahliye edebiliriz insanların yani Allah'a, ee, i̇man ettiğini Söyledikten sonra Mesela dinle daha Sorgulayıcı bir ilişkiye girebiliyor Bir tak Bu bilgisizlik Sonucu mudur Yoksa e, Dileriz bilgisizlik sonucu Allah Teala ile ilgili inançta da mı e, Sorunlar Söz konusu Şimdi bunun en kolayı e, Bu Allah'a iman ettiğini Söylediği halde dine sorgulama yapabilen bir insandaki e, yani en son sonuç göze çarpacak sonuç o imandaki arızadır yani tam inanıyor Allah'a Allah'ın dinine eksik inanıyor olamaz o zaman Allah'a hayali bir noktadan işte bir düşünce tarzı olarak o e, takılmış kalmıştır o noktaya iman değildir onun imanı mesela Ashab-ı kiram zamanından örnek verecek olsak Hucurat suresindeki meşhur evet. ayette insanlar yeni yeni tabi geliyorlar. Bakıyorlar ki bir kitlesel dönüşüm var. Bu dönüşümü ayak uyduruyorlar. Evet. Ama aslında iman dönüşümü yok. Vekaletil Arabu Amenna. Biz iman ettik diyorlar evet. ama iman etmiş olmuyorlar. Dönüşümle beraber İslam toplumuna Medine'ye yerleşiyorlar. Evet. Allah onlara ne cevap veriyor? Biz iman ettik demeyin siz. Evet. Ne deyin? Müslüman olduk. Yani toplumsal bir görüntü sergiliyoruz. Hmm. Ben şöyle diyorum. İslam dairesine girdik. Bir daireye giriş... girdik. Ama hala bizim kimlik kayıt numaramız yok. Evet. Tescil edilmedik henüz. İman nüfuz etmedik. Yerleşmemiş. Ediyor. Öyleydi. Ayet de öyle Ayet öyle değil. 14. ayet. Evet. Evet. Dolayısıyla ortada büyük bir gerçek var. Nedir o gerçek? Allah'a iman etmek görüntüden ibaret değil. O görüntüyü onlar sağlamış ki Müslüman olduk deyin diyorlar. Evet. Yani Medine'ye geldik. Herkes Muhammed Aleyhisselam'a gidiyor. Biz de gittik. İşte el öpüyor, el alıyor. Aldık el, konuştuk gibi olmuş onların durumu. Sonra onlar iman ettiler ikaz onlara yaradı. Ayrı bir mesele. Ama demek ki Allah'a imanımız bizim yüzde yüz olduğu zaman dinine bağlılığımızın da yüzde yüz olması gerekiyor. Burada şöyle bir soru da genelde tartışılır hocam. Yani dine bir bütün olarak yüzde yüz bağlıyım diyebilir insanlar. Ama Dinin e, yani ölçülerine geldiğinde e, Dinle ilgili düzenlemelere geldiğinde Deniyor ki burada bir yorum farkı ortaya çıkar Yorum farkı ortaya çıkar Dolayısıyla yorum farklarını Biz e, dine bağlılığın Zaafı veya gücü gibi Görmemek lazım gibi bir Şimdi din Kur'an'dan ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden oluşuyor Evet Yani ana trafumuz bizim Kur'an evet. Oradan elektrik alıyoruz Evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Oradan elektrik alıyoruz Mesela faiz haramdır Evet Bu kelime ne tartışılabilir Ne konuşulabilir Ne itiraz edilebilir bir kelime Bir insanın Ben Allah'a inanmıyorum haşa demesiyle faiz haram değildir demesi aynı şeydir. Evet. Bu olmaz. Evet. Neden? Çünkü Allah Teala çok açık hiçbir yoruma yer bırakmayacak şekilde faiz haramdır buyurmuştur. Evet. O kadar da bunu kat'i söylemiştir ki Allah'la savaşmaktır bu demiştir. Evet, Kur'an'da o ifade geçiyor değil Tabii. mi? Tabii. Yani faize devam edenler Allah'la savaşıyorlar diyor. ...kabirden şeytan çarpmış gibi... gibi ...kalkacaklar diyor. diyor. Evet. Şimdi... ...çok... E, ...güzel bir örnek üzerinden... ...son dönemlerde bireysel emeklilik... ...diye bir şey çıktı. Evet. Bu bireysel emeklilik... ...sistemi... ...faizdir... ...dediğimiz zaman... Hı. ...yani bunda faiz var... ...haramdır dediğimiz zaman... ...o ilk söylediğimiz... Allah'ımızın en büyük emri faizi haramdır sözüyle aynı değil bu kural neden çünkü faizin ne olduğu belli bireysel emeklilik işleminin faize yüzde yüz uyduğunu söylemek alimlerin oturup onu iyice incelemesini gerektiriyor Mesela bu örnek tam uygun bir örnek hocam Şimdi faiz haramdır Sözünde ee, sorun olmaması sorun, lazım Sorun yok Ama hangi şey faizdir e, Noktasında değildir Değildir noktasında Diyelim ki alimler bile ittifak etse Diyelim ki 100 tane alim Dedi ki bu şudur Bir, bir, bir başka alim de çıktı Dedi ki hayır orada şöyle bir illet var o ona girmez dedi mesela. Böyle bir... Ki bunun yüzlerce örneği, örneği var. Örneği de var evet. Yani bireysel emeklilik on senelik bir Orada şey. Orada din, din, dine saygı, bağlılık e, nereye oturuyor? Şimdi... Mesela... O yüz kişi ya biz buna karar vermiştik aslında. Bu yorum haklıdır diye şey yapmıştık. Öbür birisi e, şey yapıyor. Dine saygısızlık yapıyor mu der. Ne, ne olur orada? Bu bir defa yabancı bir konu değil. Evet. Yani örneğin ilk defa çıkmış bir konu değil. değil. Şimdi şöyle konuşalım. Yüz kişiyi biz alim... Hangi karakterle kabul ettik? Nesine alem dedik bunların? Evet. E bir defa ilimleri var. Evet. İki, bu ümmetin çocukları. Evet. Yani bir oryantalist değil mesela. Evet. Üç, takva aile insanlar. Evet. Dört, işte hükümetin baskısıyla bunu söylediler. Abbasi halifesi emretti, söylediler de bir itham altında değiller. Değiller. Yani Abbasi halifeleri, evet. ve halifesi bastırdı da onun için söyledi. Böyle bir şey yok. Evet. Sadrazam'ın emriyle söyledi diye bir ithamları yok. Bunlar bu açıdan e, tertemizler yani. Dolayısıyla mümin olarak ben inanıyorum ki onların alt katındaki bir talebe olarak, ilim talebesi inanıyorum ki bunlar Allah rızası için böyle doğru gördüler. Evet. Böyle anladılar. Onlardan bir tanesi parazit durumda kalıyor. Ters sürüyor onlar. Evet. Karşı. Bunu ele alıyorum tekrar. Evet. Bu zat. Onların taşıdığı karakterleri taşıyor mu? Nasıl? Bir ilim ehlimi. mm Mesela Ebu Hanife ve talebelerinin karşısında e, Şafii ve talebeleri var. Evet. Bu onların e, karakterinde birimi ilim. Mi? Evet. Bu da sabah namazını camide kılan biri olarak biliyorum. Evet. ...bunu sadrazam çağırıp... ...sen de bunlara karşı bu fetvaya çıkar... ...dedi diye bir itam var mı? Yok. Yok. Yüzde yüz onlardaki özellikler... ...bunlarda, bu da bu zatta da var. Evet. Değil mi? Bu grupta da var. Ya, ya da zatta var. Genelde grup olur. Hı -hı. Gruba karşı grup olur. Ama bir kişi olduğunu kabul edelim. Ve evet. bir kişi olduğunu kabul edelim. Bunda, bu, bu zatta... ...bu da var. Dolayısıyla bu... ...onların çıktığı noktadan çıkıyor... ...nereden çıkıyor... ...Allah'ın dinini iyi anlayalımdan çıkıyor... Hı -hı, güzel. ...bu da aynı noktadan çıkıyor... Evet. ...işte rahmet dediğimiz şey bu... ...yani... Fa ...iki farklı istihat olabilir... ...olması gerekir... Ya, ...ve olmuş... ...hiçbiri peygamber değil bunların... Evet, evet. ...bunlar peygamber değiller... Evet. Ee, ...Ali Anladım. radıyallahu anh gibi bir insana düşün... Evet. ...yani Ali'yi düşün... Hadi ...Ömer ya. gibi bir insanı düşün... ...Allah hepsinden razı olsun... Ömer'in karşısına çıkıp yanlış düşünüyorsun demiş. Evet. Bunun daha iyi bir örneği olur mu? Ya evet, evet. Bu dinin muazzamlığını... Evet. ...kıyamete kadar taşınılırlığını sağlıyor zaten. Evet. Şimdi biz ne yapıyoruz? Faiz haramdır kelimesine itirazı imandan çıkma kabul ediyoruz. Evet. Ama yüz kişi bu faizdir dedi... İki kişi de çıktı. Hayır siz yanlış düşünüyorsunuz. Bunun faiz olmaması gerekiyor. Bu fıkhın başka bölümünde ele alınmalı diyor. Evet. Mesela bu bireysel emeklilikte aynı şey var şu anda. Evet. Mevcut Diyanet İşleri Başkanlığı bunu e, çok sorunlu bir şey görmüyor. Görmüyor. Ama benim bildiğim başka hoca efendiler başka bir noktadan tıkanıyorlar. Bu, bu uygun değil diyorlar. Evet. Yani bu ödeme ne zaman bitecek belli değil. Kaç paralık bir anlaşma yapılıyor belli değil. Bu bir sorun diyorlar. Yani onlar da e, bir takım e, İslam fıkhının temel yaklaşımlarından yani, yola çıkıyor. Zaten e, benim e, yani hoşuma gitmedi bu diyene biz alim kabul etmiyoruz Etmiyor, ki. Evet. Bana Allah'ın kitabından bir şey diyecek. Evet. Peygamber aleyhisselamın sözünden bir şey diyecek. Ümmetin önceki büyüklerinin bir, bir şeysini söyleyecek bana öyle keyif değerlendirmesi burada Nescafe yarışı yapmıyoruz ki biz... ...beğendiniz mi kıvamı nasıl diye <gülüyor> haşa dedim evet. di bu böyle evet. kafayla kimsenin kafayla konuşma hakkı yok evet. bir yerden nakil yapacak bana ya Kur'ana dayandıracak bir şeye dayandıracak Efendimiz'in sözlerine hadislerine uygulamasına evet, makul bir şekilde dayandıracak dayandıracak yani bir, bir yön yordumu var bu işi evet gelişiyor güzel dayanmıyor bu bu o, o isterseniz orayı da biraz açalım o Makul şekilde dayandırılacak şeyi Yani çünkü Yani bazen de oluyor Herkes Kur'an adına konuşuyor Herkes peygamberimiz adına konuşuyor Yani ve Sanki ana hükümleri de iptal ediyorlar devre gibi. dışı bırakıyorlar Gibi yani Şimdi mesela Allahu Teala e, Hepinize e, Yaşama hakkı veriyor işte geçirin dünyada diyor. Yiyin için diyor. Bu Kur'an'ın talimatları bunlar. Diyelim ki bireysel emekliliği ben delillendirmeye çalışırken "Ey Allahu Teala yardımlaşın." diyor. Bu bir yardımlaşma çeşidi. Hmm. allah Allahu Teala "Çoluk çocuğunuzun rızkını temin edin." diyor. Bu bir rızık temin çeşidi dersem bu makul bir şey değil. Bu hmm. vatandaşça bir söz, alimce bir söz hmm. değil. Yani avam dili. E, avam dili bu, bu. Yani sıradan bir söz bu. Evet. Ama fakih ne der? Evet. bu devlet bir kural çıkardığında mesela yani bunu ben böyle yorumlamıyorum bir kural çıkardığında sistemi konuşuyoruz ya sistemi evet. konuşuyoruz bu direkt Allah'ın haramlarından biriyle sür düşmüyorsa Hı. bir sıkıntı yok evet. ee, bu helaldir der İkisi de aslında Kur'an'dan alıyor ama biri bir engel göremiyor mesela evet. bireysel emeklilikte eğer örnek olarak konuşacaksak bu e, sonu rakamları belli olmayan alışverişlerde sıkıntı var fıkıhta. Mesela ben sizden geliyorum. İşte 100 kilo buğday alıyorum. 100 kilo buğday belli. Kaç para ödeyeceğim? Fiyatı Mesela, belli. Fiyatı belli değil diyorsunuz ki öderdiğin zaman bakarız fiyatına. Hmm. Bunu şeriatımız alışveriş kabul etmiyor. Neden? Sonundan niza çıkacak çünkü. Gerek illet o ama. Hı. Asıl sorun bir alışverişte, alışverişte alacağın şey belli olacak Vereceğim. vereceğin şey belli olacak evet. belli olmadı mı burada bir sıkıntı var evet. deniyor ama bu bir faiz değil faiz başka, başka bir, bir şey. şey faiz başka bir şey bu da başka bir dinin başka bir alanıyla ya ilgili. dinin sadece faiz yasağı yok ki tabi başka mı? kurban keserken de böyle bir şey var evet niye kurban hisselerinde yani sen ciğerlerini alırsın ben dalağını alırım diye böyle bir taksimata niye razı olun 7 kişi kurban kestiği zaman bu sonra adamın gönlünün kalmasını gerektiriyor orada bu tartışma noktasını bitirin diyor dinimiz evet. yani baştan tedbir almayı öğretiyor bize şimdi bir alimin bana göre bu şu noktaya takılıyor demesi bir belgelendirmedir Evet. Neyi belgelendiriyor? Fukaha'nın fuka yani alimlerin bütün hepsinin ittifak ettiği bir şey var. Efendimiz'den kaynaklanıyor bu da. Tartışma üretmeyecek bir alışveriş yapılmalıdır. Evet. Baştan tartışma üreteceği belli olan alışverişlerde sorun var. Çünkü mesela ben 100 kilo buğday sizden aldığım zaman buğdayın kilosu 3 liraydı. Şöyle oldu böyle oldu 2 liraya düştü. ...satıcı bu farkı kapatacaksan... ...bu kadar düşeceğini tahmin etmiyordu diyecek. Ya da üç buçuk oldu. Üç buçuk oldu, dört oldu. Dört oldu, ya bu ben... ...alırken üçtü bu falan demeyeceksin. Diyor muhakkak zaten. Hı, bu, diyor insan tabii. Bu işte mahkemeye gitmesi bilirkişiye... ...havale edilmesini gerektiriyor bu sefer. Evet. Yani kavga zemini... ...huzursuzluk zeminini... ...bile bile kabul etmiş oluyor Müslüman. Evet. Faiz bambaşka bir şey bu da bambaşka bir şey. Evet. Bunlardan bir yere dayandıran fakihin evet veya hayır demesi söz konusudur. Ee, bunların ikisinin dediği de doğrudur. Neden? İkisi de gayret edip aslını ortaya çıkarmak istemektedirler. Eğer biz yok tek görüş olsun mesela sadece devletin ulemasının belirlediği olsun dersek ta Emevi günlerine döneriz. Yani bin sene İslam'ı geri götürürüz hayır ipin ucunu kaçıralım e, kim ne derse desin denirse bu da bir terör çeşidi oluşturuyor burayı da biraz açalım mı hocam devletin uleması bu zaman zaman gündeme geliyor işte Emevi, Abbasi döneminden şey yapıyorsunuz orada ne tür bir sıkıntı e, söz konusu olabilir yani devletin Dini Kendisini ayakta tutmak için Kullanmaya kalkması sonucunu Götürüyor her şeyden evler Evet, evet devlet ve din Ayrılması gerekmiyor Ama bireyler Kendilerini devleti idare edenler işte Abbasi alifesi, Emes alifesi Din benim zaten Ben hı olmasam hı. din olmaz Yeryüzünde Allah'ın gölgesiyim ben Gibi bir ifade Kullanıyorsa on tane alim de Tabi sen Allah'ın gölgesisin yeryüzünde Diyorsa bunun bir faturası var. Bu fatura nedir? Hürriyetin kısıtlanmasıdır. Hürriyet yani belki sokakta herkese olacak, alime olmayacak. Halbuki Allah Celle Celaluhu e, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Sen vefatında abi. vahyi bitirdi. Onun yerine kendisine hakkıyla secde eden alim kullarının sürekli bir fikir kazanı kaynatmalarını istedi Allah. Böylece İslamiyet ya, peygamberlerinin varisleri alimler evet. ee, sürekli hareketlilik olacak İslam düşüncesinde. Hı hı, çok güzel. Bu hareketlilik sayesinde İslam hiçbir asın gerisinde kalmayacak. Evet. Ama siz bir kısmını sizden maaş almıyor diye kısmaya kalkarsanız bu ne demektir? Sadece resmiyete uygun konuşmalar olacak demektir. Resmiyete uygun konuşmalar olduğu zaman da İslam'ın çağları aşan büyüklüğü o çağa daraltılmış olur en iyi ihtimalle. En iyi ihtimalle bu ama. Daha evet. geride götürülebilir İslam. Daha şey olarak da yani bir devletin görüşü sanki İslam görüşü gibi donar kalır. Ya da devlet yönetenlerin çıkarı değil mi din tarafından onaylanan. Şimdi bunun en büyük ör dört örneği dört mezheb imamımızdır. Evet. Allah onlardan razı olsun. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhine bakıyoruz. Abbasi devletinin görüşlerini resmileştiren adam olmayı kabul etmemiş. Etmediği için de, Etmediği için de zindan, evet. İmam Şafi'ye bakıyoruz Yemen'de e, aynı olayla valinin emrinde valiye hizmet eden biri olmayı kabul etmeyince kaçmak zorunda kalmış hemen de. Canını zor kurtarmış. Canını zor, evet. İmam Malik'e bakıyoruz. Sarayın yani Harun Reşid'in sarayının talimatına uygun bir talak fetvası vermesi isteniyor. Evet. Boşanma Biz, konusunda. Boşanma konusunda. Redd ediyor. Evet. Ee, tartışmayı kabul etmiyor bu konuda. Kırbaçlanıyor. Allah. Yani Allah. kırbaç şimdi gençler bunu mecazi söylediğimiz zannedecek. Bildiğiniz kırbaç. Evet. Yani kırbaç hayvana vurmak için saklanan kamçı demek, değil mi? Tabii. Kırbaçlanıyor. Medine sokaklarında kırbaçlanıyor. Allah Allah. Omuzunun çıktığı söyleniyor yediği dayaklardan. Evet. Ve bunun en muhteşem örneği Ahmet bin Hambel'dir. Allah ondan razı olsun. Nedir Ahmet bin Hambel? Devlet felsefi bir şey tutturmuş. Yani Kur'an mahluktur, değildir. Yani bugüne bugüne kadar bir gün gerekmemiş bir şey ya. Bu resmi ekolümüzdür bizim. ...resmi düşüncemizdir... İlan ediyor bunu... İ, ...ilan ediyor, yani devlet ilan ediyor... Evet. Memun, denen, ...memun değil mi... ...memunla başlayan... ...ama ondan sonraki halifeler de buna karışıyorlar... ...bu e, memunun kabul ettiği... ...bu resmi görüşümüzdür... ...dayatıyor... E, ...beş on alim de... ...bundan ne zarar çıkacak... ...tamam ne derseniz olsun diye... ...dersine devam ediyor... Evet. Ahmet bin Hanbel ise rahmetullahi aleyhi ve onun yanındaki işte Ahmet bin Mansur gibi birkaç kişi daha varlar çok kalabalık değiller ama bu nereden gerekti niye böyle bir müdahale yapıyorsunuz ki siz diyor madem bir sakıncası olmayacak söylemeyin bunu diyor Evet. yok e, söylemememiz bizim bunu kabul etmememiz halinde sakınca oluşturacak kadar ciddi bir şeyse dine yenilik getirttiremezsiniz bana diyor e, Ahmet bin Hanbel'in ...çektiği 20 yıla 20 yıl yakın... ...bir işkence dönemi var... ...bunun içinde hapis var... ...bunun içinde korkunç dayak faslı var... ...ölümle tehdit var... ...asılanlar... Ahmet bin Mansur denen zat... ...Ahmet bin Hanbel'in... E, ...bir yaşta büyüdür üstelik... ...asılıyor... ...ve cesedi altı sene dar ağacında tutuluyor hocam... ...dünyada Allah bunun örneği Allah. yoktur... ...altı Allah Allah. sene dar ağacında tutuluyor cesedi... Evet. ...sadece... Devletin dayattığı Kur'an mahluktur sözüne ashabı kiramı söylemediğini söyleyemem ben. Evet, yani enteresan. Şimdi Kur'an mahlukturu bir devlet söylüyor. İslam yani sen, devleti söylüyor. E, ama. Ya İslam devleti adına söyleniyor ve enteresan yani hani devletin İslam hüviyetinin bir yerde nasıl zulme dönüştüğünü de yani enteresan. Ya öbür, öbür taraftan. Ee, mesela haşhaşiliğin temeli de o günlerde atılıyor. Yani e... Peki burada bir sorun görür misiniz <gülüyor> hocam? Yani devletin resmi işte İslam görüşü olması, devletin resmi İslam görüşünün olması e, ve bunu topluma dayatması e, nasıl bir durum ortaya çıkarıyor? İslam yani devletini kastetiyorsunuz değil şurada mi? Şurada çıkacak da onun için yani İslam devleti diyoruz. Değil mi? Halifesi olan bir devlet. Halifesi olan bir devlet diyoruz ama işte zulme zulüm yapıyor. Ne nasıl zulmün de bir haddi olur abi. 6 evet. sene, ee? sene, dar sene daracında Ne bu insan? yani? Ne ne hangi dinde var bu yani? Ya, bu, e, bu nasıl bir İslam devleti? Yani Elbiseleri de yani, çürümüş tarağı. Soracağımız soru şey hocam işte nasıl bir İslam devleti bu ki? Buna rağmen Buna rağmen e, inşallah ahirette İslam devletinin başındakiler olarak gelirler diye dua ediyoruz gene ama. Evet. Yani onların seviyesine düşmemek için gene dua ediyorum ben mesela. Evet, evet. Ama Ahmet bin Hanbel, Ahmet bin Mansur bunlar çok okunmalı ve anlaşılmalı. Bu, bu günleri bile anlamak için onları anlamak gerekiyor hocam. Evet. Mesela Kur'an mahluktur sözü. Ben 58 yaşına geldim. 50 senedir rahledeyim. Hala ne olacak bunu söylemeyi bütün aklım bastıramıyor ama şeytan öyle bir kilitlemiş ki o noktaya. Yani Bağdat'ın tamamını öldürmeye hazırdı Meman. Allah Allah. Ahmet bin Amber gibi bir adamı yani kırbaçlarken nasıl ağlamadılar? Nasıl vicdanları sızlamadı yani hayret ya. Bu siyasete karışan birisi değil. Ticari bir yatırımı yok. Oturup ...Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem... ...demekten başka bir özelliği yok... ...ama toplum nezdinde muteber bir şahsiyet... Yani ...Müslüman yeniden... ...yani bir... ...İslam devleti diye... ...ortaya e çıkıp... ...yalnız ben bir kayıt koyayım üstadım... ...yani e anayasasında layık yazan... ...bir Türkiye değil bizim konuştuğumuz... ...o bambaşka bir şey... ...yani şu anda bizim konuştuğumuz... ...bu İslam devletidir... ...Bizans'a karşı ordu gönderen bir halifeyim ben... ...diyen Harun Reşid'in devletini konuşuyoruz biz. Yani layık ülke şartları bambaşka. Onu da buna yamayacağımız nokta olur. Yani ama daha farklı bir seviyede o. Yani Oradaki... Ahmet bin Ambel'in hadis kitabını yazdığı bir devlette bu oluyor Tamam da hocam yani ben orada da sorun var gibi geliyor bana yani onu sizden şey yapmak istiyorum. Yani, o noktadan önce bunu izah edelim diyorum. Tamam ben. bunu izah edelim laik devletten böyle bir şey beklemiyoruz. Beklemememiz gerekiyor. O, o laik devletin dinle ilişkisi başka bir kategori. Elbette, başka elbette, bir kategori mi? ama Ben İslam devletiyim diyenin Dinle ilişkisi de başka bir kategori evet, Afet burada zaten ha, Onu konuşmak lazım Yani orada ne tür problemler çıkabilir O problem ne biliyor musunuz evet. hocam ee, Memun denen adam Harun evet. Reşid'in oğlu Bir de bak kardeş katili bu adam Abisini öldürmüş İltidarda evet. durabilmek için Gözü dönmüşlüğü Abisini öldürdüğünden belli yani abisini öldürdüğüne göre gözü dönmüş bir adam bu. E, gerekçesi işte isyan etti bana neyse yani. Bu, bu mevcut bir meşru yönetimi devirmek için abisini öldürmüş ve onun tahtına oturmuş birisi. Bir defa yani başı, başta bulunuşunda meşruiyet sorunu var. Onca Müslümanlığına rağmen ki bunların her halükarda hocam e, Müslümanlığını konuşmamız caiz değil. Müslüman bunlar çünkü. İmanlarında bir sorun yok. Mesela memun alim adamdır üstelik. Okumuş, yazmış bir miktar felsefede bilen birisidir memun. Buna rağmen gözü dönünce yapmayacağı yok. Evet. Dolayısıyla bu memun... Darül Hikmeyi de... Yok, çok, çok çalışmaları var. Evet. Yani bu olayı olmasa, abisini öldürmese Harun Reşit'ten fazla anılacak birisidir. Evet. Ayet biliyor, hadis biliyor. Bir sorun var. Din dahil her şey emrimde olacak. İşte şey yani bence de asıl sorun o hocam yani o küçük bir sorun değil. Değil tabii. Yani şöyle değil bir tabii. şöyle bir soruyu getiriyor benim aklıma. Yani ben İslam devletiyim diyen bir devlet hangi durumda bu özelliğini kaybeder? Yani bu, bunu şu dönemde kaybeder sonra geri alır ya da bir kere buna ilan etti mi artık içinde zulüm de olsa bu hep böyle devam eder olur mu? gibi Allah, midir? Allah'ın yani? rızası zulümden yana olur mu hiç? Olur mu? Evet. Hiç öyle bir şey olur mu? Şimdi Ahmet bin Anbel evet. o günlerde 45 yaşlarında birisi. Evet. Beğenmiyorsan beğenme bizim görüşümüzü. Niye demiyorsun ki bu adama sen? Evet. Neden? Sen bir görüşe saplanmışın, Bu görüşü senden önceki ashabıkıram selefisi tarihin hiç birisi kullanmamış. İman esaslarından değil. Hadislerde geçmiyor, bir teori çıkmış ortaya, o teoriye alimlere de bağlamak istiyorsun. Ahmet Bin amber katılmadı ise katılması niye diyemiyorsun. Çünkü Ahmet Bin amber bir kıymet. Toplumu itibar ediyor. Bu toplumun içinde, senin bazı görüşlerine itiraz edilebilirliğe izin veriyor. Yarın vergi toplarken de bu karşına çıkacak senin. Yani Müslümanlara şu işi yapın dediğin zaman ya da şu binayı buraya yapın dediğin zaman karşına çıkacak bu diye endişe ediyorsun. Ve bir alimi bir hırsızla aynı zindana koyuyorsun bu yüzden. Hocam o Kur'an mahluktur ifadesi yani o güne kadar olmamış bir ifadeyi seslendirmek aslında bir travma. yani e, Yani Kur'anla e, bizim Kur'an'a bakışımız yönünden bir travma. Yani onu da kendi yani böyle şey değil bence. Yani o o masum konuda değil. ısrar etmesi falan. Yani durup dururken ısrar etmesi de masum bir şey değil. Asla yani. değil, asla evet. değil. Ama yani sen. ...bu böyle bir deliliğe yakalandım ...başkasını zorlama... ...bırak kültürün buna çeksin insanları... Evet. ...yani yay zamana... ...herkes inansın... ...kırbaçla evet. bir insana düşünmesi emredilemez ki... Evet. ...bu şunu gösteriyor... ...İslam devleti de olsa... ...zulüm zulümdür... Evet. ...kıyamet günü hep kafirlerin mi hesabı görülecek... ...kafirlere hesap görülmeyecek zaten... ...kıyamet günü... Evet. ...tepeden gidecek onlar... ...mümine hesap sorulacak... Ömer bin Hattab'ın adaletiyle Girdiği cennete bunlar bu zulümle Girecek halleri yok herhalde evet. Yani bu, bu fark orada görülecek Ama alimlere Dayatma yapılmasına örnek Verdik biz bunu hı hı, evet. Bu dayatmada yani Allah razı olur mu bundan sormuyor Bilakis İslam'ın şartı Haline getiriyorsun bunu O zaman biz İslam devletinde yani Memundan memunu esas alarak Yani o Dön Harun Reşid'in evet. oğlu Memunu esas alarak Söyleyorduk ki İslam'ın temelleri var. Nedir evet. bunlar? Namazdan, oruçtan bildiğimiz iman esasları. İslam devleti bunları koruyacak. Evet. Bunlara taarruza karşı cihat ilan edecek yeri geliyorsa. Ama alimlerin ürettikleri fikirleri, alimlerin mezheplerini, alimlerin iştihatlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve korur gibi koruduğu zaman zulmetmiş olur. Hürriyet sağlayacak... Yeter ki Kur'an'ımıza dil uzatılmasın. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e dil uzatılmasın. Ashab-ı kirama dil uzatılmasın. Ondan sonraki nesilleri yok kabul etmeyelim. Mesela Ebu Hanife rahmetullahi aleyh niye zora sürülmüş kırbaçlanmıştır? Sanki teamüllere aykırı bir iş yapıyormuş gibi kabul edilmiştir. Yani nedir tamül? ...bilmiyorum de git. Ebu Hanife... ...bilmiyorum dememiş. Kafa yormuş. Bu böyle evet. olmalı demiştir. Bu böyle olmalıya tahammül edilemedi. Yani sadece devletten kırbaçlanmadı... ...Ebu Hanife. E diğer onu haset edenler de kırbaçladılar onu. Evet. Bu kırbaç sözle oldu. ithamla oldu. Diğer alimler... ...samimi bir şekilde tenkit ettiler. Bana göre ümmeti Muhammed'in... ...büyüklüğü, azameti... ...Ebu Hanife'ye... ...itirazlar eden İmam Malik'ten... ...geliyor. Yani... İki güneş gibi birbirlerine senin ışığın az benim ışığım fazla demişler. Bu ümmetin büyüklüğünü gösteriyor. Evet. Yani aradan bir asır geçmeden Ebu Hanife gibi bir büyük deha yetiştirmiş bir ümmetiz biz elhamdülillah. Ondan 20 sene sonra onun karşısına dikilecek bir malik yetiştirmiş bir ümmetiz biz. Bu bu ümmetin servetidir ya. Tabii. Devletin vazifesi nedir? Hakka hukuka riayet ederek. Kimsenin kimseye zulmetmesine izin vermeyerek bu büyümeyi sağlamak bunları sulamaktır yeri geldiğinde. Yani bundan ümmetin zararı yok ki faydası var. Ondan sonra devletin bir üst kurulu olur. Şura meclisi olur. O da başka bir alimler grubundan oluşur. Onlar otururlar derler ki filan konuda tıkanıyoruz. Malik'in dedikleri doğru Malik'in görüşü devletin tercih ettiği evet. mahkeme görüşü olsun Mecelle dediğimiz olay budur zaten evet, evet. Osmanlılar son döneminde bunu yaptılar muhteşem bir iş yaptılar Evet. Yani baktılar ki ulema geliyor çoğalıyor nüfus büyüdü Kaliteli mahkeme heyeti yetiştiremiyorsun doğru dürüst alim olmuyorlar Ne yaptı? Tercih yap bu tercihi de Hanefi fıkın mezhebinin herhangi bir kitabını alıp tamam resmi kitabımızdır diye yapmadılar. Yapmadılar. Koydular evet. önüne bütün İslam servetini mezheplerin hepsini koydular. Bunlar ümmetin ortak malı mı? Evet. Biz de ümmet miyiz? Evet. Bu hepsi bizim mi? Bizim dediler. O günkü şartlarda bu uygundur dediler. Yani Ebu Hanife'nin görüşü uygundur. Şafii'nin görüşü ne, uygundur. Yok, resmen şunu yaptılar. Evet. Biz Avrupa ile savaşan, Avrupa'nın kültür empoze etmeye başladığı bir dönemin Müslümanlarıyız. Bu dönemde biz İslam'dan taviz vermeden, evet. Allah'ın kitabıyla haşa muarız duruma düşmeden... ...ama bizim görüşlerimizi nasıl ortaya koyarız? Yüz meseleden sekseninde Ebu Hanife yetti onlara. Yirmisinde evet. tıkandılar, geçtiler öbür tarafa. Evet. Onlar da bizim çünkü. Biz evet. yani farklı bir şey değiliz ki Bunu yapan üst kurul Ümmete en güzel hizmeti Yapan kuruldur o yüzden Ahmet Cevdet Paşa Müştehit miydi bilmiyorum Ama, Ama Yaptığı iş Ebu Hanife'ye göre Kendi zamanının Ebu Hanifeli'ydi Öyle deniyor Yani Osmanlı'nın En önemli hukukçularından Birisi son dönemde yetiştirdiği Yani ilmini ölçüp de Ebu Hanife'nin yüzde kaçı yapıyor diye Kıyaslayacak olsak sonuç olmayabilir elimizde evet, Belki evet. Ebu Hanife'nin tırnağı değildi Ama yaptığı iş o zamanda evet. Ebu Hanife'lik bir işti Evet evet güzel Yani Ebu Hanife de Rahmetullahi Aleyh'e kalksa onu yapacaktı zaten evet. Zira Ebu Hanife benim dediklerimin dışında Kim bir söze uyarsa Cehennemliktir diye bir şey demedi ki Elinden gelen gayreti gösterdi Öbür alimde Elinden gelen gayreti gösterdi Ama ee kalkıp da sen konuşmayacaksın dendiği zaman bu bir zulümdür. Yani bunu şuradan geldik üstadım. Alimlerin resmileşmesi resmi olmayanlarının da ağzının kısılması bu bir zulüm çeşididir. Bunu İslam devleti de yapsa buna zulüm deriz biz. Nerede kaldı ki laik bir devlette ya da işte Orta Asya'daki gibi layık bile olmayan bir devlette... ...Kazakistan'da, Türkmenistan'da... ...sistemi henüz oturmamış bir devlette... ...yedi tane, sekiz tane alime sarık sarıyorsun. ...bundan sonra sizin fetvalarınız geçerli diyorsun ...mesela işte Çeçenistan'da görüyoruz... Evet. E, ...bir güya Ehl-i Sünnet alemi diye... ...büyük bir sarık sardırıyorlar birisine... ...adam komünizmi de üzmemek için... ...işte oradaki sistemi de üzmemek için... ...dinde bulunan sözler söylüyor... Evet. Evet. Hocam zamanımız azaldı. Şöyle toparlasak, mesela sade insanlar olarak, yani hepimiz böyle özellikle bu zamanda İslami alanlarda çok derin bilgiye ulaşmak imkan bulamayan insanlar, ya yani dinle ilişkiyi nasıl düzenlemeli? Orada hani haddimiz içinde nasıl bakmalıyız? Şey, Şimdi üstadım bir kere şunu itiraf edelim. ...yani hepimiz talebe düzeyindeyiz zaten... Evet. ...yani bir tanemiz... Allahu u Ekber bütün... ...dağları aşmış bir tip değiliz yani... ...talebiyiz ama... Evet. ...bizden de fenası olabilir yani... ...Arapça kaynaklara en azından ben ulaşıyorum... mesela. Evet. Ben, yani ...İmam Malik'in kitabını okuyorum ben... Evet, ...İmam evet. Şafii'nin El-Ümm isimli kitabını... ...açıp inceleyebiliyorum... Yani ...belki bir, bir tık farktır bu diyelim... ...bunun altındaki... ...Müslüman insan şehrindeki müftüye uyacak hocam. Evet. Bunun lahmıcimi yok. Zaten ezan okunuyor namazda bir değişiklik yok. Oruç zaten tutuluyor. Namazında ya da orucunda bir sorun olduğu zaman kasabasında şehirde neredeyse müftünün verdiği talimata uyacak. Ne zamana kadar? Müftü abuk subuk bir adam olduğunu anladığı zaman başka müftüye gidecek. Yani Şu asgari bilgi çerçevesinde mesela hani zarurat diniye diye bir kavramımız da var, dinin zaruri ölçüleri diyelim. Onu bilmek temel dinamik temel. Gibi. Onu bilmek gibi bir sorumluluktan da. Ama bunu bilmeyenin zaten Müslümanlık iddiasına üstat. ...ben her zaman söylüyorum, burada kaç defa söyledim... ...tekrar ediyorum, evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın... ...bir ilmuhal kitabı vardı, Diyanet işlerinin ...ilmuhalı, bir cilt olan... Evet, evet. ...diyanet Vakfı'nın çıkardığı bir ilmuhal... ...onu kastetme. o uzun, büyük o... ...biraz akademik o kitap... Evet. ...Diyanet İşleri Başkanlığı'nın... halindeki ...bilgilere sahip bir Müslüman... ...başka bir sorun çıkarmadıysa... ...cennete gider diye inanıyorum... İnşallah. bunu net söylüyorum... Evet. ...neden, iman esasları var... Ahlak esasları var. Fıkhın bugün güncellenecek, konuşulacak yüzlerce konusu var. İbadetler var. Efendimizin hayatı var. Ya yani bir, bir Müslümana o yeter. Ve özellikle not olarak e, zikretmem gerekiyor üstadım. Bu zarurati diniye dediğimiz zorunlu temel dinamikleri bilmek birinci görev. Bugün Müslümanların ikinci büyük görevi. İlmihal düzeyinde olmayan Konularla ilgilenmemektir Bu da bir görev çeşidi İlgilendikçe batacak Müslüman çünkü Bunu da ayrı bir Sohbet konusu yapalım, yapalım. Yani ilmihal tamam. düzeyinin ötesindeki Konularla ilgilenmek Neden problem Bir başka sohbetimizin i̇nşallah. konusu olsun inşallah. i̇nşallah Hocam Allah razı olsun Amin. teşekkür ediyoruz Değerli dinleyiciler İslam'dan hayata ölçülerde Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Ben Ahmet Taş getiren. Dinle ilişkimizi konuştuk. Bence önemli tespitler yapıldı. Faydalanacağını ümit ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.